Hem başlayan üç aylar, 3 aylardan recep bir Şerif şu anda idrak etmekteyiz, içindeyiz. Hem de daha dün hep beraber yaşadığımız kandil ve inşallah bugün de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayat-ı saadetlerini muhabbet ettiğimiz, meşketme gayreti içinde olduğumuz muhabbet bulana başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta kardeşlikten ve bu kardeşlik neticesinde ortaya çıkan güzel tablolardan bahsetmiştik abi. Evet. İlk başta teşekkür ederiz biz de seyircilerimiz adına, bendeniz de size teşekkür edeyim. Ee, güzel bir hatırlatmada bulundunuz. Kandili Şerif'i idrak ettik. Cenab-ı Hak inşallah bu Kandili Şerif yüzü suyu hürmetine amelleri mergub olan, tövbeleri, ibadetleri, taatları makbul olan, duaları da makbul hatta mergub olan kullarından eylesin. Amin. Tamam sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Recep-i Şerife ne kadar ihtimal ne kadar efendim dikkat edermiş ki hususi olarak Allahümme barik lena fi racebe ve şe'ben ve belligna Ramazan yani ey Allah'ım Rabbim sen Recep ve Şaban'ı bizlere mübarek eyle bereketli eyle maddi ve manevi bereketinden Güzelliklerinden bizleri nasip eyle Yani bu Recep Ve bu Şaban ayı Bizler için o kadar güzel olsun ki Biz bu hali Bu güzelliği Hiç bozmadan Hiçbir yerini eksiltmeden Ağız tadıyla Ta vuslat gecemize Hatta kıyamet sahnesine kadar Taşıyabilelim Ve ne Ramazan Ve Ramazan şerife Bize erdir yani Ramazan-ı berekatına şu Recep ve Şaban ayını bereketli kılarak ulaştır. O kadar güzel bir ay, o kadar güzel bir vakit olsun ki bizim için bu aylar, Recep ve Şaban ayı, Ramazan'ın ı mağfiret nişanı en güzel şekilde idrak etmemize köprü eyle, vesile eyle diyerek dua ederlermiş. Herhangi bir yere giderken bir hazırlık yaparsınız. Ehemmiyet verdiğiniz yere göre bu hazırlığınız uzar Daha detaylı olur Daha mükemmel olması için gayret edersiniz Ramazan-ı Mağfiret nişan o kadar kıymetlidir ki Cenab-ı Hak Bu kıymeti bizlere idrak Ve bu kıymete göre Bizleri hazırlamak üzere Recep ve Şaban Ayını kendisiyle Resulü arasında taksim eylemiştir Recep ayı Allah'ın ayı Şehrullah diyerek Haberi Sadık, vaadi hak olan Hazreti Fahri Alem bizlere bildirmiş ve şaban Şehri, Şaban ayı da şaban Muazzam da bana hususi olarak hediye edilmiş günler gibidir buyurmuştur. E Allah ayı ve Resulünün şehri ayı olan bu vakitleri iyi değerlendirmeye çalışmak mecburidir. Neticesi ne? İşte o zaman müminlere has edilmiş, müminlere adeta vakfedilmiş, feyziyle, bereketiyle, muhafetet nişanlıyla, cehennem azabından azat olmuşuyla, Kur'an-ı Kerim'i okunması, okutulması, hayata tatbiki hususunda mükemmel bir mevsim olan Ramazan'a da kavuşmayı bizzat Cenab-ı Hak bu şekliyle bize bildirmiş oldu. İşte bu idrak ile Ya Rabbi, sen bize ne kadar ehemmiyet veriyorsun ki çünkü bu aynı zamanda müminlere ehemmiyettir. Ümmeti Muhammed o kadar kıymetlidir. O kadar kıymetlidir ki onlara hasredilen ay geliyor diye Hazreti Allah ondan evvelki ayı Ümmeti Muhammed'in mağfiretine ve onlara verilmiş olan ayın güzelliklerine hazırlanmak üzere kendisine tahsis etmiş adeta hadi bakalım bu benim ayım olsun, bir hazırlık yapın, şöyle bir tövbeye gelin, şöyle ibadet taatınızı arttırın, yaşıyla muhabbetle gayret edin. İbadet denince sade bu mu? Etrafınızda meşgul olun, daha çok şey öğrenmeye gayret edin. Namazların farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, mübahları, müstehapları, hayatınızdaki güzellikleri, ama her şeyi, etrafınızı, akrabanızı, fakir fukarayı, bunların hepsini gözetin. Kötü fiillerinizi terk edin. Çünkü sizin için vereceğim mağfiret, sizin için vereceğim sevap eksilmesin. Anlatamadım galiba. Cenab-ı Hakk'ın Recep ayını kendisine, Şaban-ı Muazzam'ı da Habibine ve Resulüne bahşetmesinin esas hikmeti ümmeti Muhammed'i ve müminleri çok sevmesi. Çünkü müminlere hasedilmiş ay gelecek diye Cenab-ı Hak ondan evvelki aylara sahipleniyor. Bizim kazanmamız için kuluna ne kadar merhametli, ne kadar şefkatli ve ümmeti Muhammed'e bu verildiği için ümmeti Muhammed ne kadar şanslı. İşte bu güzellikleri idrak etmemize vesile olacak sahabi-i kiram hazaratının da hayatına bakmak ve okumak muhakkak bizlere şarttır, vaciptir. Deyu, muhabbet bağında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 Garip efendim, hadis niyetli, kendince dinini, imanı öğrenmek isteyen müminlerimiz, Kur'an-ı Kerim'i maalesef meşgul olur, tefsirle meşgul olur, biraz daha hadis öğreneyim diye, gayet güzel, hulüsi karpiyle bir yerlere samimiyetle devam ederler. Öğrenilir öğrenilir. Bir taraftan da sözüm ona aydın geçinen insanlar vardır. Bu insanlar.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 Kavuştuğunda Medine-i Münevvere'de çocuk sayılabilecek bir yaştaydı. Fakat ilim öğrenmeye bu mani değildir. Hazreti İmam-ı meselesi olan gelsin bana sorsun yok mu sorusu olan diye bağırdığında Kabe'nin avlusunda Mekke-i Mikerreme'de Kabe'yi tavaf eden hacılara böyle seslendiğinde 13 yaşında. Allah hususi bir zeka vermiş.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 Kapalı konuşacağım ama onlar bilme demek istediğimi anlayacaklar. Hazreti İbn Abbas Efendimiz hakkında da farklı konuşanlar olabilir. Sonra bazı konuşanlar Hazreti Ali Efendimiz hakkında da konuşabilir. Anlatabiliyor muyum acaba? İşte. Hazreti Ali Efendimiz'e konuşulduğunda haşa böyle söz mü söylenir diye söylenilen bazı kişilere, kişiler için veyahut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 bu muhabbet öyle bir şekilde tesis ediyor ki Medine'imin öbelerde ensarla muhacir birbirleriyle dayanışma halinde, birisi tarlasında onun iş yaparken diğeri satışını yapıyor veya yani diğeri ticaretle uğraşırken diğeri başka bir dağıtımla uğraşıyor. Efendim birisi mesela cihada gittiğinde iki cihan sever efendimiz birisini geride bırakıyor, iki kişinin iki aileye bakıyor tek kişi kimse nöbetçi nöbetteşe.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 Hatta ve hatta Cenab-ı Risalet Penahi Efendimiz'in işaretine göre iman etmiş bile olamazlar. İmana er de sahibi ol ama bak mesut değilsin niye? Demek ki birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız, olmazsınız sözünün bir başka beçesi de yine sahabe-i kiram kendisini göstermekte. Kardeşlik bahsi, geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da da programımızın başından buyan muhabbetle beraber ilerliyor. Evet. Şimdiki mevzu da yine e, müfredattan devam edersek Fatih abi, Mescidi Nebevi'nin inşası mevzuu var. Ama ondan önce sizin söyleyecekleriniz. Mescidi Nebevi'nin inşasına devam edelim. Çünkü yine bu da muhabbetle alakalı. Yani Mescidi Nebevi'nin de yine bu muhabbete kavuşan.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 ve mescide uğramış halleri tesadüfi midir? Düşünmek icap eder. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Gitmiyorum zannederler ama alınmazlar. Alınmasınlar ama bu böyledir. İşte Hz. Ebubekir Bekir Efendimizin sıdkından, sıddıkiyetinden, sadakatinden, Cenab-ı Ömer Efendimizin adalet ve farukiyetinden,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 Anlatabiliyor muyum? Estağfurullah. Belli bir anlayış onlarda bulunsa da, dört duvarı olmayan kubbenin neticede çökmesi gibi, bir yerden muhakkak çökerler ve dümura uğrarlar. Kendilerini fesattan ve fitneden alıkoyamazlar. Burada da bunu zikretmiş olalım. Mesciden inşasında Peygamber Efendimiz, bilfiil fiil, durmadan, dinlenmeden çalıştı. Bir taraftan mübarek elleriyle kerpiçler taşırken, Diğer taraftan Müslümanları şef ve gayrete getirici şu sözleri söylüyordu. Taşıdığımız şu yük ey Rabbimiz, Hayber'in yükünden daha hayırlı, daha temiz. Ya Rabb, hayır ancak ahiret hayrı. Sen muhacirle ensara acı. Şiir olsun diye acı demiş ama merhamet et demek. Yani acımak tabiri de bu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 ...insanları ve günümüz insanlarını da ihkaz ediyor, evet. Bir önceki bölümümüzde Mescid-i Nebevi'nin inşası mevzuyla... ...bölümümüzü sırlamıştık, şimdi de kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. O son bölümleri de zikredelim, okuyalım. Eyvallah. Mescid'in i kısmını okuyalım. Ondan sonra da inşallah Çünkü mescidin inşa hakkında konuşmaya kalksak Nasıl olmuş, nasıl yapılmış, neler kullanılmış Bunların hepsi Bütün İslam alimleri tarafından Sahabinin rivayetlerine dayandırılarak O kadar detaylı anlatılmıştır ki Kıymetli kardeşlerimize bilhassa kök Köksal'ın O muhteşem, o güzel eserinden Mescid-i Nebevi'nin inşa bahsini Okumalarını tavsiye ediyorum. Yani gözlerinin önüne getirecek derecede o kadar güzel malumat vardır. Bunları tavsiye ediyorum okusunlar. Evet. Durup dinlenmeden yapılan çalışma neticesinde Mescid-i Nebevi'nin inşası kısa zamanda tamamlandı. Her türlü süsten uzak, dört duvarı kerpiçten olan bu kutsi mabedin tavanı yoktu. Her türlü süsten uzak değil. Her türlü süsten uzak değil.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 Evet. Ne oluyormuş peki? Baktılar, ortalıkta ne hamile deve ne de deve yavrusu vardı. Ağlayan o kuru direkti. Hıh. Kuru direk. Kütüğün deve gibi ağlayışını Peygamber Efendimizle birlikte asabı ı Güzin'de duyuyordu. Bir türlü susmuyordu. Fahri alem, minberden inip yanına geldi. Elini üstüne koyup teselli edince sustu. Hatta